Dua hukuku 18. sonra eğimi kaldırıyorum, sonra secde ediyorum, sonra iki secde arasında oturuyorum, sonra ikincisini secde et, sonra yükseltiyorum. Ve her rakahta bunu seviyorum.